أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الله وما توفيقي وإعصامي إلا بالله الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله أللله الظاهر والله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Rabb-i Şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdaten min lisani yefkahu kavli ve fevvyadu emri Allah ve la havle ve la kuvvete illa billah sallu ala Rasulina Muhammed. Allah'ımı sallallahu aleyhi ve sellemine ve Muhammed. Sırayla devam ettiğimiz Sûretun Nahl, Nahl Suresinin 70. ayeti kerimesinde kaldık kaldığımız yerden son bölümlerindeyiz inşallah devam ediyoruz. Vallahu Allah celle celaluhu halakakum sizi yarattı. Sümme <Sessizlik> yetevfakun sonra sizi öldürecek. Tevaffa kelimesi yani ruhun çıkması, ölümün gelmesi. Ve <Sessizlik> minkum sizden kimisi Men yuradu, çevrilir, götürülür, verilir. İla er zelil Ömrün en bedvah dönemi, rezil dönemi. Yani e, insan oğlu tabii sağlık, güç, kuvvet yerindeyken güzel. Fakat yaş ilerleyince güç, kuvvet, takat düşüyor. Leke olsun la ya'lem bilmez ba'da ilmin, bildikten sonra şey ayıp şey bilemez. Yani insanoğlu çocukken emeklemeye başlıyor. Sonra da yaşlanınca emekli oldum diyor, emekliyor. Biri hayata başlıyor, öbürü de ölüme doğru gidiyor. Böyle. Allah celle celaluhu dünyayı cennet olarak yaratmadı. Meşakkat, sıkıntı, musibet, her türlü şey var. İnsanoğlu dünyada cennet huzurunu arıyor. Yanlış yerde aranıyor. Evlat öyle bir şey vaat etmiyor. Burası dünya. Sıkıntı, hastalık, musibet işte açıkça Mevla bildiriyor. Ben sizi yarattım. Sonra yarattıktan sonra bir şey bilmeyecek. Efendim ömrünüzün er, er, erzel kelimesi zelil duruma düşüyor. İnsanoğlu efendim eli ayağı derman kalmıyor. Bu sefer sol çocuğa muhtaç oluyor. Mevlat halelde orada ilahi dengeyi kurmuş. Efendim sen çocukken annen baban sana baktı. Şimdi sen anne babana bakacaksın. Bu şekilde baba evladına merhamet eder, cennete gider. Evlat da anne babasına şefkat eder, merhamet eder. Eee Rabbi irhamhuma kima küçükken bana merhamet ettikleri gibi sen de merhamet eyleye Rabbim diye hem dua eder hem de hürmet eder. O şekilde Allah'ın celle, celle vaad ettiği cenneti kazanır. İmtihan bu. Leyle aleme şey'a. İnsanoğlu yaşlanınca bu sefer unutuyor, karıştırıyor, ne konuştuğunu bilmiyor. Koca efendim, evsaf sahibi bir adamdı. Şimdi karıştırıyor, aklı kesmiyor vesaire. Alzheimer dediğimiz değişik hastalıklar. Rabbim cümle hastalara şifalar versin. İnallahu ve alimun. Her şeyi bilen, kadir, kadir olan odur. Yani insanoğlu buradaki bir gurur vesaire gibi hareketler e, bunların tamamının Allah Celle Celaluhu'nun kuluna verdiği bir geçici bir tasarruf olduğunu bir defa kul bunu iyi anlaması lazım. Allahüllezî bu konuyla alakalı sure yorumda gelecek. Allahüllezî o Allah ki halakakum min da'fin Allah sizi aziyet içinde yarattı. Sümme ce'alem min ba'dı da'fin. Sonra o içerisinde daha bebekken, çocukken, annedeyken daf kuvve Mevla sana kuvvet veriyor, delikanlı oluyor sümme cealemin bazı kuvve sonra o yaş ilerliyor dağfa, aziyet oluyor ve şeyba yaşlılık oluyor. <gülüyor> Allah dilediğini yaratır. Allah dilediğini yaratır. Yani <gülüyor> Allah dilediğini yaratır. Geniş bir mana. Yani dilediğin ne? Burada Mevla Celle Celaluhu dünyada bütün hastalıkların efendim tedavisi veya şifasının bulunduğu bir dönem olabilir mi? Ya Allah dilediğini yaratır. Bunu niye söyledim? Çünkü Allahu alem. Hadis-i şeriflerde de ifade edildiğine göre kıyamete yakın dünyada Allah'ın yaratmış olduğu şu sebepler alemideki bütün sebepler hepsi çözülecek. Yani toprağın altı, toprağın üstü, maddenin yapısı, e, efendim hücrenin yapısı hepsi. Wahu al alim Allah her şeyi bilen el kadir ve gücü yeten odur. Teala yarattığının sırlarını kullarına çözdürecek. Ondan sonra zaten kıyamet kopacak, her şey aşikar olunca. Ana <gülüyor> anesibni walikin anla Rasulullah sallâllâhü aleyhi ve sellem kâne yedu'uum. Efemzây sâd ve selam şu dua'yı yapardı. Euzubike minel buhli vel kesel al heram ve erzelil umur ve azabil kabr ve fitnetin deccal ve fitnetin mehya vel memaat. Amin ya Rabbi. Ya el Rab alemin cimrilikten, tembellikten heram, yaşlılıktan, erzeli umur, ömrün rezil durumu elden ayaktan düşüp de efendim bitap olmak, bir de yalnız kalınması. Çok zor bir durumdur. Allah muhafaza eylesin. Rabbim darda olanlara kolaylık. Ve al kabir, kabir azabı. Ve fitneti deccel deccelin fitnesi ve fitnetin mehya vel memat yaşayan ve ölenlerin, ölülerin fitnelerinden sana sığınırız. Mehya yaşayan, me memat ölen. Ölenlerin fitnesi nedir? Adam öldüğü halde fitnesi devam ediyor. Yani efendim öldükten sonra bile adamın fitnesi devam ediyor. Onun ba batıl yolda açtığı çığır devam ettiriliyor. Onun fitnesi öldüğü halde devam ed ediyor. Yani büyük insanlar mesela açtığı yollardaki efendim rahmet en başta efendimiz aleyhissalatu vesselam devam ediyor efendim. Bazı insanların da öldüğü halde şerri o batıl yolu devam ediyor. 71. ayet. Vallahu Allah faddala ba'dakum ala ba'd. Allah bazınızı bazınıza üstün kıldı. Fir rızk, rızık olarak bu üstünlük rızıkladır. Bunu tayin eden Allah'tır. Yani Kul çalışmakla zengin olamaz. Mevla Celle Celaluhu kuluna lütuf kapısını açarsa, eğer çalışmakla olsaydı o zaman hammallar çok zengin olmalıydı. Öbür taraftaki imza atmasını bilmiyor. Orada çok büyük efendim imkanlara sahip oluyor. Böyle iki tarafta akşama kadar çalışıyor. Zor geçiniyor. Şimdi burada tasarruf sahibi, kudret sahibi Allah'tır. Allah Celle Celaluhu kimine o şekilde takdir etmiş, kimine o şekilde... Sonuç itibariyle hangisinin hayırlı olduğu, sonucun hangisinin daha iyi biteceğini e, bolluk veya da bereket kazandırmıyor. Çok nimet, efendim çok isyana götürüyor. Çok sağlık, gençlik döneminde en çok gü günaha götürüyor. E, halbuki sağlık iyi bir şey. Çok şöhret, e, şöhret iyi bir şey. Herkes seni tanıyor. De ki ey insanlar Allah'a kul olun. Bu kadar milyonlar seni tanıyor. İnsanları Allah'a davet et. Acaba iyi mi görünüyor? Bakıyorsun çok şöhret çok isyana götürüyor. Bunları dengeleyebilmek mesele. Yani nimeti hakka götürmek, sağlığı hakka götürmek, efendim e, tanınmışlığı hakka götürebilmek, yetkiyi hakka götürebilmek. Fudluh bi meleket eymanuhum fi Şimdi bu ayet-i kerimede bir misal var. Vallahi vallahi Allah kiminizi kiminize bir rızık, rızık olarak farklı kıldı, üstün kıldı. Kiminde bol nimet vardır, kiminde az. Peki. Femellezî fuddilû o kimselerin ki dünyalık imkanlık imkanları var. Zengin oldular. Bir adrızkih onlar o ellerindeki rızıklarını veriyorlar. Alama meleket kendi mahiyetlerinde bulundukları efendim kişilere, kölelere veriyorlar. Fehum onlar fîh seva yani birisi patron, öbürüse işçi, öbürisi ise e, yani e, işin sahibi, öbürü ise köle. Yani şimdi bunlar aynı olur mu? O fi ise vah. Efendim bina'metillahi yecef. Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorsunuz? Şimdi burada Kur'an-ı Kerim bize ne anlatıyor? Tefsire baktığımız zaman allah Teala biliyor ki, kullarım ben size rızık verenim. size rızık alan. Yani... Gökten yağmuru yağdıracak bir çamuru, o toprağı efendim, meyveye, sebzeye, nimete, efendim, doğuta, fasulyeye çevirecek siz değilsiniz. Veren, nimet veren benim, nimete muhtaç sizsiniz. Öbür taraftaki zengin bir adam, öbürü köle. Yani hiçbirisi yok, hiçbir imkanı yok, hiçbir yetkisi yok. O ona veriyor. Bunlar aynı olur mu? Ben kainatın sahibiyim. Efendim ne gökten ne yerden hiçbir şeyden haberiniz yok. Yellerden, sellerden, depremlerden haberiniz yok. Onlara bir gücünüz, kuvvetiniz, tasarrufunuz da yetmiyor. Şimdi bundan aynı olur mu? Efendim bir nimet Allah'ın verdiği nimetlerini yechedun. İnkar ediyorsunuz. Hankörlük yapıyorsunuz. Olur mu bu? Yakışır mı? Şimdi Mevla Teala, Vallahu Allah 72. ayet. Caalelekum. Allah sizin için yarattı. Min enfusikum ezvacı. Sizin kendi türlerinizden eşler yarattı erkekler için efendi bayanlar bayanlar için erkekler <gülüyor> vecale kıldı ilekum sizin için min ezvacukum eşlerinizden beniin evlatlar ve hafedan torunlar varazakakum minat tayyibat Mevla çeşit çeşit size nimetler yarattı. Efendim meyveler, sebzeler, giyim giyimler, kuşamlar, evler, barklar, her türlü metalar mevla yarattı bunları. Yani Allah Celle Celaluhu insanlarla beraber yarattığı Farklı cinler var. Efendim yecüc mecücler var. Hayvanlar var. Hayvanlar toprakta doğuyor, toprakta yaşıyor, toprakta ölüyor. Evi toprak, yaşantısı toprak toprağın içerisinde. Ve orada yaşanma özelliklerini Allah yaratıyor. Orada yaşıyor. Efendim bütün canlılara bakın. Toprağın içerisinde kendine yuva yapıyor. Dışarıya çıktığın zaman da kürkleri de tertemiz. Bakıyorsunuz pırıl pırıl böyle. Efendim üstünde... Bulanıklık bile yok. Bembeyaz, efendim, tavşanından değişik e, tilkisiyle varıncaya kadar kurban olduğum Rabbim pırıl pırıl tertemiz. Onlara da o şekilde bir hayat vermiş ve hayatlarını sürdürecek onlara da bir beden yapılarını yaratmış. Onu öyle yaratmış, seni de böyle yaratmış. Şimdi insanoğlu zannediyor ki bu benden kaynaklanıyor. Ve şimdi Yani diğer canlıları ben inceliyorum mesela, o gözle bakıyorum. Yani sadece Mevla ona bir gaga vermiş. Efendim gagasıyla alıyor, gagasıyla kırıyor, gagasıyla yiyor. Bütün işi o. Yani senin elin var, bir şeylerin var vesaire. Mevla vermiş bunları sana. Vermeseydi yani vallahu aleykum Allah sizin için min enfusikum siz kendi türünüzden eş yarattı. Ve cale o eşlerinizden min ezvacikum yani o eşlerinizden benim evlatlar insanoğlu bütün dünyayı bir araya getirse evladı olmuyor. Ve hafifeten torunlar ve mevlateler verdi minat tertemiz yiyecekler. Pırıl pırıl. Efendim, bir elma bile gübreler atılıyor, hayvan gübresi atılıyor. Fıkıh kitaplarında geçer mesela. Veya pis suların olduğu bir yerde diyelim ki meyve ağacı var. O meyve orada kendisine lazım olan hammaddeyi alıyor. O pis olan şeyleri de o kabuğundan dışarı atıyor. Yani lahm kuyusunun kenarında bulunan bir ağaç elmayı yediğiniz, armudu yediğiniz zaman pis kokmuyor. O kendisine olanı alıyor. İşte Allah teala buyruk ki berazlar kavu bir yaratmıyor minatayiba tertemiz rızıkları yaratıyor. Yani oradaki o posadan efendim lazım olan hamma di elma elma olarak, armut armut, çilek çilek olarak veya kiraz kiraz olarak mevla yaratıyor bunu. Yoksa hamma diye baktığın zaman orada gübrelik vardı. Kurban olduğum Allah'ım ve razakakum minat tayyiba tertemiz rızıklar. Efe bil batıl yü'minun. Siz batıla mı iman ediyorsunuz? Ve bi nimetillahi. <gülüyor> Allah'ın nimetlerini hum onlar yekfurun inkar ediyorlar. Hankörlük yapıyorlar. Yani insanoğlu gözünün önündekini görmüyor. Gördüğünü zannediyor. Efendim bilim diyor ilim diyor ve yufakkıhun. Öyle bir zaman gelecek ki bilim olacak. O bir gayri din. Din bilen olmayacak. Bin çeşit üniversite var, eğitim, eğitim, eğitim, okur 10 sene, 20 sene, 30 sene. Bir defa demez ki bu kimyadaki ham maddeleri yaratan Allah'tır. Efendim fizikteki bu kanunları yaratan Allah'tır. Canlılardaki bu dönüşümü, bu oluşumu, bu evsafı, hücrenin bu yapısını bir basamak ötesi bunların efendim ilmini bunların yapısını yaratan Allah'tır bunu bir türlü diyemiyor neden Kur'an haber veriyor Allah'ın nimetlerini onlar inkar ederler diyor inkar yapısı inkar İlim eğer hakla bütünleşmezse insanın ihvasını ve Allah'tan uzaklaşmasını arttırır masivadır zenginlik gibi sen hak için kullanmazsan zenginlik transit cehenneme götürüyor zenginlik kötü değil ama onu kullanamadın mı Allah için kullanmadın mı Cehennemi gördüm. Allah bana gösterdi. Baktım çoğu zenginler. Halbuki zenginlik iyi bir şey. Yani evin var, barkın var, yuvan var, her türlü imkanın var. E, zenginlik. E, var işte. E, çok kolay cennete gitmesi gerekiyor. Çok kolay cehenneme gidiyor. Ha, yani ilk bakışta e, ah benim imkanım olsa var. öyle Efendim işte ben şunu yaparım, bunu yaparım. Yap işte. E, demek ki bazı şeyler vardır ki onları... Allah Celle Celaluhu yaratan, işte hadisi şerif, ayeti kerimeler burada, hadisi şeriflerde bu hususta da var, Allah size bir candan yarattı, size eşler verdi, o eşlerden size evlatlar, efendi o evlatlardan torunlar ve Mevla Teala ne kadar güzel nimetler verdi, e siz batıla iman ediyorsunuz, batılı kutsuyorsunuz, batılı ilah olarak neredeyse tapılıyor mesela, efendim, kutsanıyor, Efe bin Allah'ın nimetleri bu manlar Yakfur'un inkar ediyorlar, inkar ediyorlar. Allah ne bilir demeye getiriyor. 73. ayet veya bu Allah'tan başkasına taparlar. Maalayemli kulluhum onlar malik değiller rızkan rızık. Minet gökten yağmurlar yağdırmaya, gökten efendim nimetler indirmeye. Çünkü göklerdeki e, rüzgarlar Varsanlar riyah rüzgarlar aşılayıcı o gök. Yani o rüzgarlarda aşılama özelliği var. Meyveler, sebzeler vesaire rüzgarlar vasıtasıyla aşılanıyor. Gökten size gökten rızıklar indiririz diyor. Onu iyi incelemek lazım. Fotosentez dediğimiz olay bu efendim yerle gök arasındaki boşlukta oluşuyor. Yani hızlı bir şekilde şöyle bir misal verelim. 10 kilo bizim bir toprağımız olsa. Oraya bir üzüm diksek güzel de bir çardak yaptık. 100 kilo su döküyoruz, 10 kilo toprak, 100 kilo su. Fakat orada bakıyoruz 152 100 kilo üzüm oluyor. Şimdi nasıl oldu bu? İşte şu hava boşluğundaki fotosentez dediğimiz bir olay. İşte ayet-i kerime bunu bildiriyor. Uzun bir meseledir. Onu özel bir zamanda inşallah izah ederiz. Veya budunemindunleh malaki kulluhum rizkan mines siz gökten indirilen suya malik değilsiniz burada oluşuyor bir klima çalıştırdığınız zaman şu hava boşluğunda 50 kilo 100 kilo su su çıkıyor yani işte o ham madde şurada serpiştirilmiş ham madde vardır dünya şu yerle gök arasında yüzde beşlik sıkışmış ham madde olarak görülüyor yüzde yani 95'i efendim serpiştirilmiş vaziyette bu da sıkışmış vaziyette görülen İşte bu misalden çok şeyler çıkartılabilir buna bunun benzeridir. Kur'an-ı Kerim bunlar uzun uzun açıklar. Ayet-i Kerime'de... ...rızkan minessemai vel ard... ...yerdeki ve gökteki rızıklara siz malik değilsiniz. ...ve <gülüyor> la ...güçleri de yetmez diyor. Yani Allah'tan başka taptıklarınızın... ...gökten yağmur indirebilir mi? Yerden nebatat, meyve sebze bitirebilir mi? Bunların hiçbirine gücü yetebilir mi? Yetmez. E ne o zaman Allah'a bırakıyorsun... ...başka şeyleri şunun bunun yolunda gidiyorsun... Hı? efendim fela tadribu lillahi elemsal Allah'a misaller vermeyin yani insanoğlu haddi aşıyor efendim Allah celle celaluhu'na misal veriyor yani e, haşa Allah bilemedi ben biliyorum demeye getiren böyle bir yapılar var mı var Kur'an da bunları haber veriyor kainatın sahibi Allah celle celaluhu hepsini biliyor fela tadribu yapmayın lillahi Allah'a elemsal misaller vermeyin darbe darab Allahu mesela yani misal vermek. Allah'a misal veriyor. Allah'a kafa tutuyor. İnna Allahu hakkal ya'lemu bilir <gülüyor> en tum siz bilemezsiniz. Allah bilir siz bilemezsiniz. Bu bütün yarattık ham maddelerin bunlara isimler takıldı. Bunların hepsinin bili bilgisini, bilimini Allah yaratmıştır. Yani müsbet ilimler, menfi ilimler böyle bir ayrıştırma gidildi. Müsbet ilimler, dini ilimler Bu ne demektir? İlimlerin tamamı Allah'ındır Göklere Allah yarattı, yere Allah yarattı Maddeyi Allah yarattı, buna bir isim taktı Canlıyı Allah yarattı, Canlıyı biyoloji biyolojiden Ya biyoloji dedin diye Yani Allah'ın bundan haberi yok mu? Kimya dedin diye maddeden haberi yok mu? Astronomi veya efendim Coğrafya dedin diye Allah'ın bundan haberi Yaratan odur, Allah'ın yarattığı Ve içerisine de efendim ilimlerle onları donattığı Bunları Allah Celle Celaluhu Ne bilir Allah'a misaller veriyor ve itiraz ediyor yapmayın bunu diyor Allah vela Tadırı bolillahilemsel Allah'a misaller yapmayın getirmeyin bunlar yapmayın bunları innallah Allah yalem mu bilir vetumle siz bilmiyorsunuz Çünkü Allah Celle Celalı bunları yarattı. yani bunun insan yüzde birini yüzde beş'ini öğrenin yine tamamını öğrenemiyor Mevla Celle Celal ne kadar bilmemizi Murad etmişse o bir de algılama özellikleri var. Gözün görebildiği, kulağın işitebildiği vesaire, dokunun anlayabildiği. Mevla e, ne kadarını ayarlayabildiyse o kadar görme kabiliyetin var. Halbuki daha fazlası da görülebilirdi. Onun bir ötesinde mesela e, melekler alemi var, cinler alemi var, ruhlar alemi var. Bir sürü alemler var, farklı alemler var. Göremiyoruz bunları. Mevla efendim bu kadarını bize, lazım şu kadarını bilin yeter. Allahu mesela yine Allah'a Allah Celle Celaluhu 75. ayete geldik Allah şimdi Mevla Teala Allah size mesela bir misal veriyor Abden Memluken bir köle La yaktırı ala şey bir şey gücü yok Adamın hiçbir şeyi yok Savaşta esir olmuş Efendim biri de onu kendi Evinde işinde çalıştırıyor Hapislere atıp zindanlara Koymuyor İslam Kölelik sistemini kaldırmak içindir yani İslam e, gelmeden evvel insanlar birbirini öldürüyordu. İslam öldürmeyin diye kural getirmiştir. Öldürmeyin. Öldürürseniz ölürsünüz. İslam'dan evvel hırsızlık vardı. İslam hırsızlığı kaldırmak için gelmiştir. İslam'dan evvel zina vardı. İslam zinayı kaldırmak için vardır. Ceza getir yapma bunu. İslam efendim e, kölelik sistemi vardı. Var olanı kaldırmıştır. Bir yemin e, kefaretiyle bir e, Efendim zihar ile veya bir hata ile adam öldürmekle o kölelik sistemini ortadan kaldırmaya, efendim kendi topraklarında köleliği bitirmeye çalışmıştır. Var olan bir şey çünkü var yani bu kötülüğü bu yanlışı nasıl kaldıracaksın ortada? İslam bunlara kural getirmiş. Darab Allahu meselen. İşte Mevla ise Abden Memluken diyor. Yani bir köle layakdur ala şey bir şey gücü var mı onun bir malık bir şey var mı yok? Efendim. Wa man o razaknaahu minna rizkan hasana. Biz o yani bir mümine benzer diyor. Ona rızıklar verdik diyor. O da ona infak ediyor. Kur'an-ı Kerim buradan da hem haber veriyor. Yani sizin esir aldığınız köle bile olsa kafir esir aldığında zindanlara hapsediyor. Zincirlere vuruyor. Siz onu zincirlere vurmayın. Kendinizi de tanıtmış olun. Ona güzellikle infakta bulun. Kur'an hem misal veriyor hem de burada köleliği kaldırıyor. Yani zımnen baktığımız zaman ne yapıyor? Onu güzellikle yedirin. Bak sen beni öldürmeye çalışıyordun, bana kılıç çektin. Beni öldürecektin, bak seni evime aldım. Yediğimden giydiriyorum, giydiğimden giydiriyorum. Rızkana Hasan'a, güzellikle de ona yedirip içiriyorsun. Bak öldürmeye çalıştırdığın kişi, e, elime fırsat geçti. Seni öldürebilirdim, bak öldürmüyorum. Bak beni tanı, ben dünyayı efendim, ihya etmek, ihsan etmek, bana kılıç çekene bile bu şekilde iyilik yapmaya çalışıyorum. Rızkana Hasan'a, iyilik. O ona infak ediyor sırran gizli ve cahran aşikar olarak efendim infak ediyor en sonunda ne oluyor sen hürsün diyor gidebilirsin diyor adam ne olur beni gönderme diyor e ne de e çünkü gördüğü iyilik karşısında burada daha rahat etti kendi gâvur ülkesinde efendim Macaristan'da şu şurada burada rahat edemeyecekti ve gitmiyor Osmanlı döneminde mesela gitmediler sırran ve cahran e şimdi esas tabii ben e, misal içerisinde misal olarak anlattım Kelime manası Mevla Teala daraballahu metelen abden memluke. Mevla bir köleyi misal veriyor. La yektiru ala şey. Bir şeye gücü yok. Ama razaknahu minna rızkan hasana. Biz onlara efendim güzel rızık verdiğimiz bir mümin Mevla Teala. Fe ve gün minhu. O müminde ne yapıyor? Ona infak ediyor. Ona yedirip içiliyor. Bunlar aynı olur mu? Sırran ve cehra. Biri muhtaç, biri yediriyor. Yani Mevla Teala bülki. Ben her şeye kadirim, siz muhtaçsınız. Bir gücünüz, kuvvetiniz, canınız sizin değil, gözünüz sizin değil. Gök sizin değil, yer sizin değil. Ben size yedirip içiriyorum. Hel yeste veya hel bunlar aynı olur mu? Aynı olur mu? Yani ben sonsuz güç, kuvvet sahibiyim, siz size muhtaçsınız. Ben size yediriyorum. Efendim, teayişüne fi mulki, benim mülkümde yiyiyorsunuz. Ve teşkuruli, bana şükretmiyorsunuz, gidiyorsunuz kendinize göre haça puta tapa heykele kutsuyorsunuz, ona Diyorsunuz ki peşindeyim falan. Ya o sana ne yapabilir? Ya o sana hangi şey yapabilir? Canına mı sıhhat verir? Gökleri mi tutar? Yerlerden, sellerden, depremden mi kurtarır? Bel ekserum. insanların ekser kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de yani Arapçada kesir kelimesi çok demektir. Ekser kelimesi yani çok ne demektir? Yüzde elliden yukarıya yüzde yetmiş ama ekser olursa daha fazla yüzde doksan. La yâlemun bilmezler diyor Allah. İnsanların çoğu. Onun için Dünyaya baktığımızda 8 milyarın 7'si neredeyse yani bu ayet-i kerimin ifadesine göre Allah'ı bilmiyor ve iman etmiyorlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. 76. ayet-i kerime Ve daraballahu yine Allah Celle Celalü size misaller veriyor. Ve daraballahu meselen Raculeyni buyuruyor Allah. İki insan Ehaduhuma ebkemu Bunlardan birisi dilsiz. La yakdiru ala şey. Hiçbir şeye gücü yetmiyor. Ne meramını anlatıyor ne bir şey yapabiliyor. Bir de takatsiz böyle efendim. Vavekellun ala mevlahu. O da efendim onun sahibine muhtaç. Eynema yuveddihu? Nereye tutup götürse efendim gidiyor böyle boş çuval gibi. Yani bir şey yapamıyor adam. Gücü yok, kuvveti yok, kudreti yok böyle. Göremiyor. Efendim, dilsiz. La bir hayır, bir hayır da gelmiyor. Yani Mevla Teala bunları tahkiri haşa değil, mesele o değil. Mevla misal veriyor, yani dili yok, hakati yok. Efendim e bu kişi bir şey sana meramını anlatamıyor, Efendim, çalışıp da bir şey de icraat da yapamıyor. E bu kişi tutuyorsun, nereye götürürsen oraya gidiyor. E bu adamdan bir dünyevi olarak mesela bir istifade olmuyor. Peki, helyeseti muhuva ve men aynı olur mu? ve men o ve adaleti emreden kişi. Yani Mevla la buyuruyor ki, yani dilsiz hakkı söylemeyen bir yol, bir kendine göre efendim batıl bir yola girdin, bir kendine göre günümüz tabiriyle bir ideoloji dediğimiz bir efendim yol tutturdun, dili yok, ne tarafa çeksen o tarafa gidiyor günümüzün. Efendim beşeri yapıları gibi beşeri sistem deniyor onlara. Beşeri sistem. Dilsiz hakkı konuşmuyor. Ne tarafa çeksen o taraç. Şey, oturuyor adam. İstediğini o tarafa çek, bu tarafa çek. Hiçbir hayır gelmiyor. Ahlayeti bir hayır. Ondan hayır gelmiyor. Çünkü yapı itibarıyla Allah'a boyun eğmediği için bu kişi de bu sefer kendisi de zalim tarafında olmuş oluyor. Allah'ın hükmünü zayi ediyor. Bu sefer ne oluyor? hep zulmedenleri koruyan, katili koruyan, hırsızı koruyan, gaspı koruyan, haksızlık yapanı koruyan bir yapı o tarafa doğru çekiyor. Çünkü hakkı konuşmuyor, hakkı konuşamıyor. Mesela bir tanesi konuyla alakalı olduğu için daha evvelden bakıyorsunuz. içki içen bir adam arabayla kaza yapsa suç değildi. Neden? Çünkü adam kendisi o işle meşgul. Yaz böyle bir suç olsa suçunu ucu kendine dayanacak. Adam böyle bir ya sonra değiştirdiler vesaire. Bunlar efendim değişkenli meseleler. İşte Kur'an-ı Kerim bunu bize misalle anlatıyor. Daraballahu mesela Raculeyni diyor Allah. İki insan. Ehadû meybkün. Biri dilsiz. Hakkı konuşmaz. Efendim. La yekdür şey şey. Hiç şeyde gücü yetmez. Ve vekelun ala mevlahu. Efendim bir de yük olmuş. Yük olmuş. Eynema yüveci, Ne tarafa çekersen o tarafa gidiyor. Ne tarafa çeksen o tarafa gidiyor. İstediğin tarafa doğru. Ama hayır hak ve hakikat ve hakkaniyet bulmak mümkün değil. Layeti yeti bir hayır diyor. Kur'an söylüyor. Hayır yok orada diyor. Evet ayeti kerime. Onda bir hayır yok. Hayır gelmiyor. Efendim, hakkı söylemiyor. Dinsiz. He <gülüyor> li Eşit olur mu? Huvve ve men ye'mur bil Adaleti emredenle. Allah'a tapacağız, Hazreti Muhammed'e uyacağız, ahkamı dili kabul edeceğiz. Mazlumun, mağdurun, fakirin, yetimin, muhtacın yanında olacağız. Onun için öldürenin değil, ölenin yanında olacağız. Hırsızın değil, malı çalın yanında olacağız. Zina edenin değil, efendim, tecavüze uğrayanın yanında olacağız. Ona sahip çıkacağız. Efendim, musallat olanın değil, efendim. Mazlumun yanında, mağdurun yanında, evi barkı, yurdu kalmamış onun yanında duracağız. Efendim haksızın yanında duracağız. Hak, zalimin karşısında gibi. ve men ye bil Adaleti emreden din. En başta Resulullah Efendimiz ve bunları tayin eden Allah Celle Celaluhu. Hiç hakkı söylemeyenler hakkı ortaya koyan aynı olur mu? ve o hakkı ve adaleti ortaya koyan ala suratın müstakim. Dost doğru yolu üzerinedir. Dost doğru yol dinin koyduğu. Yani Rabbimizin inna Allah emrü bil adli Allah adaleti ve ihsan Allah'ı görür gibi ibadet, karşılıksız iyilik yapmak. Yani karşılıksız Allah'a kulluk etme, karşılıksız insanlığa yardım et. Ve itai dil qurba akrabaya yardım etmek. Ve Allah mevlat halinde nehyediyor. Anil fuhşa bütün çirkin işlerden. ve münkeri efendim dinin ve aklın kötü gördüğü, çirkin gördüğü efendim münker çirkin şeylerden. Bagi, azgınlıktan, sapkınlıktan, cimrilikten, fuhşiyattan Allah sizi nehyediyor. Celle Celaluhu. Ve vala sıratı müstakim. işte o dostor yolu üzerinedir. 77 velillahi gaybus semavati vel art. Vellillahi Allah içindir. Gaybus semavati vel art. Göklerde ve yerde görülmeyen. gayip. Şimdi gökler var, bir de onun göremediklerimiz var. Yer var, yerde de göremediğimiz var. Kullarım, sizin bu gördükleriniz var. Buraya kadar anlattı görebildiklerimizi. Görebildiklerimizin de çoğunu bilmiyorsunuz dedi Kur'an-ı Kerim. Yerleri, gökleri, efendim gördüğümüz maddeleri vesaire anlattı. Çoğunu da bilmezsiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Ve entüm la teallim, bilemezsiniz dedi bu ayeti Kerim. Şimdi burada وَلِلَّهِ غَائِبُ السَّمَوَةِ Göklerdeki gaib alemler, göklerdeki yıldızlar, Dünyadaki çöllerde, denizlerde vesaire olan kumlardan bin kat daha fazla yıldız var göklerde. Yani gayb göremediğimiz şeyler neler neler neler. Böyle ardi yerde yerin içerisinde, dünya derinliklere doğru gidince efendim işte yerin kabuğu falan çekirdek falan deniliyor. Orada dünyanın efendim elli kat, yüz kat daha büyük efendim ee, yani. Dünyanın dışını şöyle 20 santim kaplayacak kadar içinde altınlardan bahsediliyor. Yani insanoğlu bilmiyor, göremiyor bunu. Görsen de çıkartamıyorsun. Mevla-i göklerdeki ve yerdeki bilmediklerinizi Allah biliyor. Kıyamet emri, kıyamet hükmü, kıyametin işi illa kelam lemhil basar. Yani lemh basar kelimesi, böyle dikkat edin. Yani şu hareket gibi yani gözün şöyle bir an böyle bakış veya şu göz kapayıp açmak her iki manada da kullanılabiliyor. Tefsirlere baktığımızda yani gözün şöyle bir hareketi veya gözün kapatılma ne kadar sürüyor? Ne saniyeye sar ne bir şey yani? Evhu ve akrab daha da yakın diyor Allah. Yani bu şuna benziyor. Bir hammadde düşünün yuvarlak bir misket. Zaten dünya bu miskete benzetiliyor. Allah katında bu kainat. Basit bir ham madde. Çocuğun elindeki misket gibi. Bunun gibi Mevla'nın çok alemleri var. Bunu Mevla havaya fırlatmış. Dünya boşlukta yüzüyor. Nedir? 103 kilometre. 103 bin kilometre. 103 değil. 103 bin. Güneşin etrafında 1600 kilometre hızla dönüyor. Araba 100 kilometreyle gidiyor. 120 u uçuyor araba. Dünya 1600. Efendim? Güneşin etrafında 103 bin kilometre. Gale Samanyolu'nda da 700 bin kilometre hızla. 700 işte 30 bin falan deniliyor. Bu kadar hız yapıyor. Hiçbirinden haberimiz yok. Şimdi bu Mevla buyuruyor ki bunun biraz sonra bitecek. Duvara toslayacak yani. Bum tosladığı gibi bir anda ne oldu? İnnallah Allah yani dağlar yerler kainat savrulacak yani. Erimiş mum gibi böyle içindeki mağma zaten eriyecek. Yok olup gidecek. Allah Allah ala kulli Allah her şeye kadirdir. Bu şuna benzetilir. Efendi ulama güzel misaller vermiş. Bir büyük bir dört çeşitli otoban düşünelim. Otobanda orada bir kırmızı bayrak var. Yavaş, yavaş, yavaş diyor. Efendim, yani yol burada bitiyor. ondan sonra çıkış veriyor sana. Ben istediğim gibi giderim diyor adam. Yavaş, yavaş dinlemiyor. Devam ediyor. Orada 200 metre yazıyor. 200 metre. Yani 200 metre sonra yol bitecek çıkış var. Adam. 150 ile gidiyor, 180'le gidiyor, kapatmış gidiyor. Bu! Giderken efendim ne bayrak dinliyor bir şey. Bir de baktı ki orada büyük bir beton bariyerler var. Çünkü ondan sonrası yol bitiyor. Bariyerler adam bum bir çarpıyor. Allah Celle Celaluhu da kullarım bak bu dünya biraz sonra bitecek. Aynen havada uçan uçak gibi uçuyor. Biraz sonra havalimanına iniyor. Fakat onun bir inişi var ama bu kainatın, dünyanın Havada uçuyor görüyoruz. Aynası boşlukta, dünyada boşlukta. Bu inmeyecek ya duvara toslayacak. Bum! Yok olacak. Herkes diyor, ben istediğim yaparım. Ben özgürüm, ben hürüm. Onu anladık. Ha, anladık da biraz sonra duvara toslayacak. Biraz sonra bum patlayıp gidecek bu iş. Hu akrep. İnne'llahi Allah ala kulli şeyin kadir. Ben her şeye kadirim diyor Allah. Dünyayı Allah yarattı. Yeri göğü Allah yarattı. Gördüğümüz var, göremediğimiz var. Göremediklerimizi Allah biliyor. Vallahu Allah. 78. Akraca kombin botunuma annenizin karnından dünyaya geldiniz. İnsanın dünyaya gelişi bile. Yani kurban olduğum mesela diğer canlılara bir inek dediğiniz zaman. Yani mevlata hele orada efendim böyle kemikler birleşmiş oradan kocaman bir buza dünyaya geliyor. Ya nasıl oluyor bu efendim böyle bitişik kemikler oradan mevla efendim insanları canlıları yaratıyor. İnsan hiç aklına gelmiyor. Nasıl oluyor bunlar? Kullarım, ahraca kom butun bahat. Annenizin karnından sizi dünyaya ihracat yaptık. Ümmat, la taalamun ne şey? Bir şey bilmiyordunuz. La taalamun ne şey? Vajalekumussama. Ben size şu kafa tassınızda bir kemik orayı deldim diyor, matkap gibi oraya bir kulak taktım diyor. Ya vel gözünün etrafına bir bakın her taraf kemik oraya da bir mevla bir delik açıyor. Gözünüzü taktım diyor. Vel kalbinizi taktım. La alekum te belki şükredersiniz de görür de anlarsınız, de düşünürsünüz. Ama insanoğlu bir kibir, bir gurur. Allah ne bilir, ben bilirim. Budur bu. günümüzün yani evvelki dönemler insanlar böyle heykellere tapıyorlardı. Günümüzün insanları bu bilgiçlik biliyorum havaları Bu kibir bu gurur Yani günümüzde bakıyorsunuz Yani o insanlar Eğitim aldıkça Bilgide ilerledikçe bunu kendinden biliyor Allah'ı küçük görmeye kalkışıyor İşte Zenginliğe benziyor Zenginlik çoğaldıkça kibir ve gurur çoğalıyor Allah'tan uzaklaşıyor Halbuki daha çok Allah'a Kulu Bilgi de çoğaldıkça kibir ve gururu Çoğalıyor bu sefer. Yani ilim çıtası, unvanlar, alttaki o deyre, doç, profesör neyse unvanlara fazla takılmayalım. Onlar çoğaldıkça yani iyiler zaten iyi. Allah iyilerin sayısını çoğalsın. Ama ekser konuşuluyor burada. Oradaki kibir ve gurur ve Allah'a igvası bu sefer Mevla teala velllahu ahracekum ben sizi annenizden dünyaya getirdim. Bir şey bilmiyordunuz ya. Bir kendine gel ya. Yani bu kadar efendim görmeye başladın, duymaya başladın, anlamaya başladın, bilmeye başladın. Az önceki ayetlerde erzelil umur. Rezil bir ömrün olacak akıbette. Hepsini unutacaksın. Görüyorsun işte bak yaşlanınca insan ne hale geliyor. Ve cealelekum ussema. Kulak ve sarı, göz ve lefide kalp verdim. Laallekum teşkurun. Belki şükredersiniz diyor Allah. Laallekum kelimesi umulur ki demektir. Teşkurun kelimesi şükredersiniz demektir. Elem yarav görmez misiniz? 79. İle tayyari. Tayyare'den geliyor. Tayyare. Tayyare. Tayyare ne demek? Tayyare. Tayyare uçak. Efendim uçak da buradaki tayyare yani tayyir kuş demektir. Kuştan geliyor zaten. Tu kuş. Yani tayyir uçan. Uçan. Efendim ona tayyare denilmiş. İle tayyari. Tayyir kuş. Tayyir kuş. Müsehkharatin. Allah biliyor ki ben onun uçması için yer ve gök arasında o ne diyelim hava basıncını yarattım ve o kuşların tasarrufuna verdim. Ben yarattım diyor Allah. Oradaki o kabiliyeti o havanın basıncını. Su çok latiftir bastı elini tuttuğun zaman zarif kocaman bir gemi. Halbuki hemen içine batıp yok olması gerekiyor. Batması gerekir. Suya koyunca hemen su kenarlara taşsın batsın. Kaldırma kuvvetini kim yaratıyor? Halbuki dünyanın çekim kuvveti vardır. Denizlerdeki çekim kuvveti niye yok? Denizlerde niye çekim kuvveti yok? Dünyada çekim kuvveti var. Çekim kuvveti olduğu için kutuplarda yaşayan adam böyle yaşıyor. Yani ayakları burada kafası aşağıda doğru yaşıyor. Gerçekten öyle. Yani dünya yuvarlak ya. Bazen tersine böyle yürüyoruz yani. Tuhaf ama öyle. Peki bu adam çekim kuvveti olduğu için bu burada duruyor. He. buradan mesela taş attığın zaman hava boşluğuna doğru gidip akıp gitmesi gerekiyor tekrar niye geri gelip çekim kuvveti onu anladık peki denizdeki çekim kuvveti o da çekmesi lazım gemi diye içerip dalması gerekiyor kaybolması gerekiyor He? Elem yara, görmüyor musunuz iladdaydı kuşları müsehkharatin ben yarattım diyor Allah cev boşluk sema gökteki boşlukta uçma özelliklerini ben yarattım diyor işte günümüzdeki bilim dediğimiz şey Kibir ve gurur meydana getiriyor. Ben buldum diyor. Ama Allah yarattı o ne bilir diyor. Ben bilirim diyor. Haşa haşa. Haşa sümme haşa. İşte bu densizlik, hadsizlik Mevla Teala onlara bir silde vuruyor. Hadidül cehil, cehalet çukurunda feci bir şekilde ahirete gidiliyor. Haddimizi bileceğiz. Sağlığımız varsa Allah'a, zenginliğimiz varsa Allah'a, ilmimiz varsa Allah'a, yetkimiz varsa Allah'a, onun rızasına koşacağız. Onu memnun edeceğiz. Her şeyi veren odur. Başlangıçta bir şey bilmez. Sonunda da efendim zelil ol, olur. Aradaki dengeyi gör, gözet. Kadır kıymet bilelim. Elem yara görmez misiniz? en tayrı kuşlar. Müsehkharatin fî ecev Göğün boşluğunda sizin emrinize verdim. Mâ ne onları tutacak yoktur. İllallah Allah. Her uçuşta efendim tayyare evesi yolculukta bu ayet aklıma geliyor. Bu bu ayet aklıma geliyor. Yani bu kadar bu basıncı yaratan pilotun yapacağı bir iş değil. Kimsenin yapacağı bir iş değil. Bunu bu sırları, bu özellikleri yaratan Allah'tır. İnnefi zel kelaili kavmi yumini iman eden kavimlere bunlarda büyük ibretler var. Yaqoolu Teala Allah buyurur ki burada kutsi bir hadis'tir. Men adali veliyan fakat barazeni bil harp. Kim benim dostlarıma en başta Rasulallah'ım sabeler, alimler, veliler. Ulemaya, alimlere, velilere aykırı davrananların akıbetine bir bakın. Mutlaka perişan olmuşlardır. Akıbetleri mevla aceleci değil. Mevla diyor ki: "Men hadi ali veliyen fakada'dan tubilah. Kim benim dostlarıma düş şu anlık yaparlar, onlara savaş ilan ederim." Akıbetlerine bakıyorsunuz. Yani haccacılar vardı. İbrahim'le hayilere musallat oldu. E, o da mübarek dedi ki: "Allah'ım" dedi yüzüne söyledi. Seni dedi efendim musallat olduğun son kişi ben olayım dedi. Çok feci bir şekilde dağlara gitti. Rezil bir şekilde hacca hac dediğimiz adam efendim zalim geberdi gitti. Ondan sonra bakıyoruz efendim ne diyorlar? istiklal mahkemelerinde ulemayı önüne gelenleri böyle aslar kestiler. 6000 7000 kaç bin kişi idam ettiler orada. Efendim o en son İskilip Latif hocalar vesaire. Ulema, musallat oldular. Ölümleri çok feci oldu. Bağıra bağıra böyle, bağıra bağıra böyle, böyle cinnet geçirerek öyle gittiler. Nereye giderlerse gitsinler. Şimdi Allah aceleci değil. Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu'nun mühleti vardır. Zalim, zalimliğini ispatlar. Ona biraz zaman gerekiyor. O suçu işliyor, işliyor, işliyor. Mevla Teala ve Kadir Sedatleri vaktini doldurunca efendim feci bir şekilde Şeraun mesela 40 yıl boyunca Musa aleyhisselam'a tasallu tasallu tasallut en sonunda Musa aleyhisselam'a taarruza kalkıştı. Denizde boğuldu Musa aleyhisselam karşıya geçti. Fakat Baarezeli bil bana savaş ilan etmiştir. "Oma takarrabe ile ya abdi bi misli edâima Kulum farz kıldığım şeylerle bana yaklaşır. Benim sevgili kulum olur. Ve lazelu abdîye takarrabu ile kulum bana yaklaşmaya devam eder. Bin nevafil fil nafileler evvab bin ishra kuşluk tehetcud efendim hatta uhibu ben onu severim Feyyaz hep dukuntu semollesi yesme o bir ben onu işiten kulağı olurum yani Allah neyi istiyorsa onu işitmeyi sever efendim ve basar orledge yap soru gören gözü olurum Allah neyi görmek istiyorsa onu görmekten efendim kul hoşlanır ve ya da orledge yaptı şu bir ha tutan eli olurum varicullesi yemşibe yürüyen ayağı olurum. Ve <gülüyor> insaelillahi ne isterse veririm ve <gülüyor> in dua ederse la uciibennahu efendim duasını kabul ederim ve <gülüyor> isteaz bana sığınırsa onu muhafaza ederim ecdadımız zalimin tasallütünden Allah'a sığındı yedi düel başımıza üşüştü ya rabbim hasbunallahu ve ni'mel başa sığınağımız yok dedi Mevla yedi düveli yerle bir etti. Çanakkale'de zaferler elde edildi. "Vemateraddedet fi şey'in ene fa'ilehu <tıklı> teraddudi fi qabdi nefsi, abdi mümin, mümin kulum ruhunu almak hususunda tereddüdüm. Mevla'nın tereddüdü bizim gibi değil. Yani yekrahul meut ve yekrahu mesa ve la bedalehu minhu. Yani kulum ölmeyi hoş görmez. Halbuki onun için neler olacak? Onu bilmiyor. Yani büyük hayırlar vardır. Ondan haberi yok. O hayırları bilse çoktan ölmeyi isteyecek ama o şekilde anlatılmış oluyor. Şimdi e, şu ayeti kerimeyi de okuyalım. Dersimizi bitirmiş olacağız inşallah. Vallahu Allah 80 ayet. Ve aleykum min buyutikum sekene. Allah size evlerinize sükunet sağlayacağınız yerler yarattı. Ve min junudil enam hayvanların derileri. Buyutan onlardan evler yapıyorsunuz. Bütün dünyada çeşitli Afrika, Arabistan efendim, bölgelerinde yani farklı yerlerde insanlar yaşıyorlar. Mevla Teala her bir topluma az önceki ayetlerde efendim farklı yerlere bütün dünya onun. Mevla Teala herkesin anlayacağı şekilde efendim kainatın sahibi Allah'tır. Kıyamete kadar Mevla misaller verir. <gülüyor> Evlerinizde sükuneti sağlıyorsunuz. Vejaleküm incünü dina hayvanların derilerinde büyüyen evler yapıyorsunuz çadırlar. Testehfune hu neha onları taşıyorsunuz ya mezani kum göç ediyorsunuz veya mülkametikum <gülüyor> oraya ikamet ediyorsunuz. Mümin <gülüyor> evsafiya o koyunların yünlerinden ve <gülüyor> evbariya develerin efem yünlerinden ve <gülüyor> eşariya keçilerin tüylerinden efem esasen mümetağilahin yani dünya hayatınızda kendinize efendim, onlardan bir kendinize ihtiyaçlar metaller mallar ediniyorsunuz elbiseler ediniyorsunuz. E yoksa devenin bir şeyden haberi yok, koyunun bir şeyden haberi yok. Fakat otları yiyor, yün oluyor, nasıl oluyor? Hayvanı bir şeyden haberi yok. 81 ce mimma halaka. Allah Celle Celaluhu sizin için zilalen, gölgeler yarattı. Gölge diye bir kavram olmazdı. Ne kadar büyük nimet, yazın gidiyorsun, bilgi, Oo, rahat ediyor. Ve min minel cibali, dağlara eknana, oraya Mevla buyuruyor ki mağaralar. Ve cealelekum seravile, evlat Teala ve tekadesele takikumul har. Ve serabı ile taqiyukum be asekum size elbiseler zırhlar efendim ve canlakum serabı ile taqiyukumul har yani har sıcaktan kendinizi koruyacağınız elbiseler. Ve serabı ile efendim buradakilere de zırhlar taqiyukum be asekum düşmanlardan kendinizi koruyacağınız elbise gibi zırhlar bunları ben size ham madde olarak yarattım bunları siz kullanıyorsunuz. Allah sadece su bir de sadece toprak toprak ham madde olarak başka hiçbir şey olmaz ne yapabilirdik? Hiçbir şey yapamazdık. Keza aleki ütün mu nimetü alekum. Allah olarak size nimetini Tamam geçici olarak bunları yarattı. Bir de sonsuz cenneti düşünün. La alekum Allah'a teslim olursunuz. feyin tevellub yüz çevirirlerse feinim aleikel habibim. Sena söylemek düşer. El mübin apaçık açıkla. Ya sırfuna nimet Allahı Allah'ın düzeltiyorum. Ya sırfuna nimet Allahı. Ya onlar buyuruyor Allah, bilirler nihamete, Allah'ın nimetlerini bilirler. Bütün küffarı alem, Avrupa'sı, Amerika'sı, bütün kafirler. Allah'ın nimetini bilir, Allah'tan olduğunu bilir, kendilerinde yaratılmış bir kul olduklarını bilir, yünkül inkar ederler. Ve ekselehumulka, insanların çoğu kafirdir diyor. Allah Celle Celaluhu bize bu şekilde misaller veriyor. 84. ayette kaldık buradan inşallah devam edeceğiz. Amin. lihaza. Ma canımızı yolunda kullanmaya malımızı yolunda kullanmaya ilmimizi yolunda kullanmaya imkanımızı yolunda kullanmaya ya rab hayatımızı yolunda kullanmaya razı olduğun bir kul olmayı hepimizi muvaffak eyle zalimlerin hainlerin kötülerin ceberrutların Tasallütlerinden bizleri muhafaza eyle son nefeste iman eşe eden la ilahe illallah ve şe eden Muhammedan abduhu ve resulu diyerek huzuruna varan kullarına dahil eyle el fatiha Allahu celle